Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel ve nestaînuhu ve ve Ve illallah ve eşhedü en ve Fe inne asfaqa al-hadisi kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri ve kulli muttasatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli dalaletin finner. <gülüyor> Kardeşler Allah izni verirse bugünden itibaren fitneler fitnelere de basiret fitnelerin genel özellikleri bu konuları işlemeye çalışacağız. Ee, ta ki karşılaştığımız fitnelerde, yani ahir zamanda olmamız sebebiyle e, karşılaşmamız muhtemel olan çeşitli fitnelerde nasıl hareket edebileceğimizi tespit edebiliriz. Fitnenin lügattaki anlamı İbnül ül Faris'in Mekaisu'l-Lugada Mekaisu anlattığına göre elaya uğramak ve şaşkınlık demektir. İbn-i el-Cevziye Rahim Allah şöyle diyor, Enam suresi 3. ayetinde, Böylece bazınızı bazınıza fitne kıldık ayetinde ve Araf 155. ayetinde olduğu gibi Oysa bu hadise senin imtihanlarından başka bir şey değildir. Bununla sen dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirirsin. Bu ayetlerde olduğu gibi Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisine veya Resulünün Allah'a nispet ettiği fitneye gelince bu başka bir anlamdadır. Bu imtihan ve sınama anlamındadır. Allah kullarını hayırla ve şerle, nimetlerle, musibetlerle müptela kılar. Bu başka bir şeydir. Müşriklerin fitnesi başka bir şeydir. Müminlerin malı, çocukları ve komşuları hakkında fitnesi de daha başka bir şeydir. Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma'nın taraftarları ile cemel olayındaki taraflar arasında meydana gelen hadiselerde olduğu gibi, Müslümanlar arasında meydana gelen fitne sebebiyle savaşmaları ve birbirlerinden uzaklaşmaları da fitnenin diğer bir türüdür. İşte bu Nebi aleyhisselatü vesselamın bir fitne olacaktır. O zaman oturan ayakta olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen koşandan hayırlı olacaktır buyurarak işaret ettiği fitnedir. Yani sahabe arasında meydana gelen e, bu savaşlarda e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisiyle işaret etmiştir. E, nitekim bu konuda basirette olanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gibi hadislerine, uyarlarına e, ittiba eden sahabeler, kendi aralarına meydana gelen fitnelerde, birbirlerini öldürecek derecede, savaşacak derecede meydana gelen fitnelerde bunlardan uzak durmuşlardır. Kana bulaşmamışlardır yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki taraftan da ayrılmayı emrettiği fitne hadisleri böylesi bir fitne hakkındadır. Hafız i̇bn Hacer Rahimullah da şöyle demiştir. Sözün akışından ve karinelerden dolayı kastedilen anlam anlaşılır. Yani Kur'an'da ve sünnette fitne tabiri geçtiği zaman daima tek anlamda değildir. Yani o sözün akışından, yani Nas'taki sözün akışından veya çeşitli kalimelerle hangi fitnenin kastedildiği anlaşılır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinde meydana gelecek fitneler kevni olarak takdir edilmiştir. Allah bunları takdir etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın haber verdiği hususların onun bildirdiği şekilde gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı bu konuda basiretli ve ona hazırlıklı olmak, ondan sakınmak zorunludur. Hatta asrımızda bu sakınma zorunluluğu kat kat artmıştır. Çünkü bizler 14 asırdan beri Müslümanların kıyamet alametlerine en yakın oldukları zamanda yaşamaktayız. Miktat bin Esvet radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vessel, mutlu kişi fitnelerden uzak kılınan ve belaya uğratılıp da sabreden kimsedir buyurmuştur. Bunu Ebu Davud sahip-i isnatla rivayet eder. Yine Müminlerin emiri Muaviye radıyallahu anh i̇bn Mace'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Dünyada geriye sadece Bela ve fitne kaldı Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kendisinden sonraki zamanlar için bunu söylüyor Dünyada geriye sadece bela ve fitne kaldı Abdurrahman bin Abdirrabbil Kabe dedi ki Abdullah bin Amr bin El Az Radıyallahu anh'ın yanına gittim. O Kabe'nin gölgesinde Oturuyordu Etrafında toplanmış insanlar vardı. Onun şöyle söylediğini işittim. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber bir yolculuk esnasında mola vermiştik. Kimimiz çadır kuruyor, kimimiz ok atıyor, kimimiz de hayvanları otlatmaya çıkarmıştı. O sırada birisi namaz için toplanın diye seslendi ve biz de toplandık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalktı ve bize şöyle hitap etti. Benden önceki her peygambere Ümmeti için hayır bildiği şeyleri Onlara öğretmesi Şer bildiği şeylerden de sakındırması Bir hak ve görev oldu Şüphesiz sizin şu ümmetinizin Öncekilerine yani selefe Afiyet verilmiştir Sonrakilerine ise bela ve Hoşlanmayacaklar bir takım şeyler gelecektir Bir fitne gelecek Birbirini aratacak Öyle bir fitne gelecek ki Mümin işte bu benim Helakimdir diyecek Sonra o açılacak, yine bir fitne gelecek. Mü'min işte bu benim helakim diyecek. Sonra o da açılacak. Artık kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulmak isterse, onun ölümü Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde gelsin. O insanlara kendisine yapılmasını istediği şekilde muamele etsin. Bir kimse bir imama biat etmiş, ona elini vermiş ve samimiyetle bağlanmış ise gücü yettiği kadar itaat etsin. Başka biri gelir de o imamla çekişirse sonrakinin boynunu vurunuz. Abdurrahman der ki ben insanlar arasına başımı sokarak Allah için söyle bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bizzat işittin mi diye sordum. Elleriyle kulakları ve kalbini işaret ederek onu iki kulağım işitti kalbimde öğrendi kalbim belledi dedi. Bunu İbn-i Mace sahih bir isnatla rivayet etmiştir benzeri sahih müslimde gelir. Ebu Musa'l-Eşar radiyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Benim şu ümmetim merhamet edilmiş bir ümmettir. Ona ahirette azap yoktur. Onun dünyadaki azabı fitneler, zelzeleler ve birbirlerini öldürmeleridir. Bunu Ebu Davud, Hakim ve Ahmet bir isnadla rivayet etmişlerdir. Hafız İbn-i Hacer, Rahimullah hadisin şerhinde şöyle diyor. Bezlul ma'un fi fadlit ta'un. Ta'un hastalığının fazliyetine dair yazdı bir risalede. Burada kast edilen Muhammed'i ümmetin büyük çoğunluğudur. Çünkü şefaat hadisinde bir toplumun azap gördükten sonra cehennemden çıkarılacakları ve cennete sokulacakları sabit olmuştur. Yani benim ümmetim merhamet olmuş bir ümmettir. Onlara ahirette azap yoktur ifadesi. Bu yani çoğunluğuna nispetle söylenmiş bir sözdür. Yoksa ahirette bu ümmetten de azap görecekler olacaktır diyor. Yine Hafız Ibn diyor ki, Ebu Yala sahip bir isnad ile Ebu Hurey radiyalan ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Şüphesiz bu ümmet merhamet olunmuş bir ümmettir. Onun kendisine yaptığı azaptan başka azabı yoktur. Yani Müslümanların birbirlerine verdikleri sıkıntılar onlar onlar için ahiretteki azaplardan bir hafifletmedir. Onların bir kurtuluştur. Dedim ki kendisine azabı yani ümmetin kendisine azabı nasıl olur? Şöyle buyurdu. Nehir günü, yani Nehrevan günü kendilerine azap değil midir? Yani harjelle savaşmaları, onların birbirine azap değil midir? Cemel günündeki kendilerine azap değil midir? Sıffin günündeki kendilerine azap değil midir? Yani Cemel savaşını biliyorsunuz, Ayşe radıyallahu anh ile Ali radıyallahu anh'ın taraftarları arasında olmuştu. Sıffin günü ise Muaviye radıyallahu anh ile Ali radıyallahu anh'ın taraftarları arasında meydana gelmiş bir fitneydi. Şüphesiz kötülüklerden sakındırmak, Hayır kapılarından bir kapıdır Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hayır hakkında sorarlardı Ben ise bana yetiş korkusuyla Şer hakkında, kötülük hakkında sorardım Bu uzunca bir hadisin baş tarafı Bu harbe müslim rivayet ediyorlar bunu Uzaklaştırmak Ortadan kaldırmaktan kolaydır Yani bir fitne Meydana geldikten sonra Bundan kurtulmak, bunu ortadan kaldırmak Zordur ama bundan uzaklaşmak Kolaydır Fitneye ve şerre düşürücü sebeplerden uzaklaşmak, yani hani koruyucu hekimlik derler. Hastalığın e, vuku bulmasından önce ondan koruyacak sebeplere ve sarılmak. Aynı şey kastediliyor. Çekilmek, boşaltmaktan önceliklidir. Korunmak da tedaviden hayırlıdır. Bazen çare tek olur. Kara, karanlıklara e, Karanlıklarla sınanmak, aydınlığı fark etmeyi ve tehlikeden korunmayı sağlar. Bir şeyin zıttı, zıttının güzelliğini ortaya çıkarır. Eşya zıttıyla bilinir. Müminlerin emiri Ömer Radyalan şöyle demiştir. Cahiliye adetlerinin bilinmemesi sebebiyle yakında İslam'ın taşları teker teker yıkılır. Yani bu sözüyle şunu kastediyor Ömer Radyalan. Yani onlar cahiliyeyi gördüler. Cahiliyenin çirkinliğini, batıl olan unsurları biliyorlardı. Yakinen biliyorlardı. Onun içindeydiler çünkü. Ee, ve... İslam ümmeti adına bundan korkmuştur. Yani cahiliyeyi bilmeyen insanlar e, söz sahibi olunca, yani tehlikenin nereden geldiğini bilemediklerinden, hak zannettikleri bir şeye tabi olarak bu ümmete e, büyük zararlar verirler. Buna işaret ediyor. Muhammed Ahmet Raşit Hafizeullah şöyle diyor. Huzeyfe radıyallahu an sahabe kardeşlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Hakkında düşündükleri tamamlanmış iyilikler konusunda sormalarına iştirak etmeye kanaat etmezdi. Yani iyilikleri sormaya kanaat etmezdi. Geldiğini gördü, belirsiz kötülük ihtimallerinden korkarak kalbi yanmak suretiyle gülümser, iyiliklerle sevinmelerine katılmazdı. Bu kötülüklerin özelliklerini ve alametlerini bilmez fakat bunun korkusuyla yaşardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kötülüklerin gelişini ve öncülerini niteleyerek anlatırdı ki, ihtiyatlı olduğu bir gün bu kötülükler geldiğinde uyanık olsun. Bunun için sesini yükselterek sakındırırdı. Huzeyfe radıyallahu anh, hayır ilmini tamamlayan bir ilim istiyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yalnız kalıp sormak için hırs gösteriyordu. Şöyle dedi, İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayır hakkında sorarlardı. Ben ise bana yetişmesi korkusuyla şer hakkında sorardı. Bu hırsı sayesinde kötülüğü öğrenerek korundu. İleride meydana gelecek fitneler, kötülükler ve nifak hakkındaki bilgileri topladı. Hatta büyük sahabeler onun ilmine muhtaç oldular. Mesela Ömer radıyallahu ona sorar ve istişare ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huzeyfe'nin sorularını cevaplamasında ve onun şerri öğrenmek istemesini kabul edip öğretmesinde büyük bir düstur, büyük bir menheç saklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, işte Huzeyfe radıyallahu anh sorduğu zaman şüphesiz biz şu an hayır dönemindeyiz, zaferden zafere gidiyoruz. Endişelenmeyi bırak dememiş onun bu soruları üzerine. Bilakis ona cevap vermiş ve ümmetin başına gelecek şeylerden dolayı ona öğretmiştir. Fitneleri ve felaketleri öğrenmek sayesinde ancak davet fıkhını araştırmayı gerektiren sebepleri elde ederiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Huzeyfe anh'a verdiği cevaplardan ve ona istediği şeyleri öğretmesinden de fitnelerden kurtaracak aydınlığı ve korunmayı elde ederiz. Böylece karşılaşmazdan önce kötülüğü öğrenerek, onu gördüğümüzde ayırt edebiliriz. Bu fitnelerin bazı özelliklerine gelince şüphesiz korunmak için basiretli olmayı ve ondan kurtulmayı sağlayan e, bu fitnelerin bazı özellikleri vardır. Bunlardan birisi başlangıcında insanlara süslenmesi, onunla karşılaştıklarında içine düşmeleridir. İmam İbn Hazm Rahimullah şöyle demiştir. Fitnenin çiçekleri bağlanmaz. Çiçekleri bağlamakla kastedilen parçalarını birleştirip ürününü almaktır. İbn Nazm'ın sözünün anlamı fitnelerin başlangıçta aldatıcı görüntüleri vardır. Hatta insanlar onun şeklini güzel görürler. Ona ümitlerini bağlarlar. Lakin açmadan ve ürün vermeden solan çiçekler gibi ölümler ve tehlikeler de hızla gelir. Fitneler insanların akıllarını giderir. Fitnenin başlangıçlarını gözden kaçırırlar. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki sizin hakkınızda duman gibi fitnelerden korkuyorum. Bu fitnelerde kişinin kalbi tıpkı bedenin ölmesi gibi ölür. Yani kalp ölür. Beden nasıl söylüyorsa kalp ölür. Kalbin hayatından ve ölümünden daha önce kısaca bahsetmiştik. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kişilerin akıllarını kaldıran bir fitne olacak. Hatta neredeyse akıllı bir kimse göremez. Yani aklı başında bir adam göremezsin. Bunu Nuhayn bin Hammad fitende rivayet etmiş. Ali'l-Muttaki'l-Hindi, kenzul ummalde zikrederken isnadına sahih demiştir. Ebu Musel Eşar radiyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki kıyametin kopmasından önce hereç vardır. Sahabeler hereç nedir dediler? Buyurdu ki öldürmektir. Bu müşrikleri öldürmeniz değildir. Lakin birbirinizi öldürmenizdir. Hatta kişi komşusunu, kardeşini, amcasını ve amcaoğlunu öldürür. Dediler ki o gün akıllarımız başımızda ol olacak mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz o zaman halkının akılları alınacak. Geriye düşük insanlar kalacaktır. Onların çoğu bir şey üzerinde olduklarını zannedecekler. Yani bir delil üzerinde olduklarını zannedecekler. Fakat hiçbir şey üzerinde değillerdir. Ebu Musa Radyalan dedi ki, Nefsim elinde olana yemin ederim, eğer o zamana yetişirsem veya siz yetişirseniz, ne kendim ne de sizin için bir çıkış yolu bulamam. Ancak ona girdiğimiz gibi hiçbir kana ve mala bulaşmadan çıkmamız müstesna. Yani kimsenin kanına girmeden, malına falan... El koymadan çıkmamız müstesna Yani bu fitne gerçekleştiği zaman Bundan çıkışa ben yol bulamam Diyor Ebu Musa radıyallahu anh. Fakat bir kana bulaşmadan Mala bulaşmadan yani Allah'a isyan içeren Harama girmeden Kişi kurtulursa o selamette Kalmış demektir Huzeyfe radıyallahu anh, insanın fitnenin etkisini Ölçebileceği mihengi Sınırlayarak şöyle demiştir Şüphesiz fitne kalplere Arz edilir Hangi kalp onu içerse onu da siyah bir nokta bırakır. Kalp eğer onu kabul etmezse beyaz bir nokta oluşur. Fitnenin isabet edip etmediğini hanginiz bilmek isterse şuna baksın. Haram bildiği bir şeyi helal görüyorsa veya helal bildiği bir şeyi haram görüyorsa fitne ona isabet etmiştir. Yani bunu delillerle e, haram olduğunu veya helal olduğunu bildiği bir şeyi e, bu fitne sebebiyle yani hislerin etkisiyle artık haram görmeye, helali haram görmeye, haram helal görmeye başlamışsa bu fitneye düşmenin alametidir. Bunu da Ebu Naim Hilyetül Evliya'da rivayet etmiştir. Ümmet, fitnenin kaynakları kurumuş, vesileleri engellenmiş, başlangıcının önü kesilmiş, düşük fitnelerin elinden alınmış ve hayırdan başka bir şey istemedik sözlerine iltifat edilmemişse şayet, felaketlerinden kurtulur ve fitnenin kötülüğüne karşı bu insanlara kâfi gelir. Numan bin Beşir radıyallahu anh'a diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah'ın sınırlarında duranla ona düşenin, yani Allah'ın sınırlarını aşan kimsenin, bir rivayette bu sınırları çiğneyenin ve ikiyüzlülük yapanın misali, denizdeki bir geminin alt ve üst katını kura çekerek paylaşan insanların durumuna benzer. Bunlardan kimisine geminin alt kısmı, kimine de üst kısmı düşer. Aşağıdakiler su almak için yukarı inip çıkarlarken, yukarıdakilerin üzerine su sıçrattılar. Bunun üzerine yukarıdakiler şöyle derler. Yukarıya çıkarak bizi eziyet etmenize müsaade etmeyeceğiz. Aşağıdakiler de şöyle derler. Biz de geminin alt kısmından bir delik açarak suyumuzu oradan alırız. Yukarıdakilere eziyet vermemiş oluruz. Bir rivayette arkadaşlarımıza uğrayıp da eziyet vermiş olmayız dediler. Bunun üzerine onlardan biri küçük bir balta alarak geminin altını delmeye başlar. Ona gelip neyin var derler. O da bana eziyet verdiniz, su almak zorundayım der. Eğer onları istedikleri işi yapmak için bırakırlarsa hepsi birden boğulup ölürler. Onlara engel olurlarsa hepsi birden kurtulurlar. Bunu Bukhari, Tirmizi Ahmed bin Anbel rivayet etmişlerdir yani müthiş bir misaldir bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bir arada olan Müslümanların işlerinden birinin bir kötüye bulaşması hatta bunda iyi bir niyet bile gözetmesi söz konusu olabilir yani aşağıdakiler yani yukarıdakilere eziyet vermeyelim düşüncesiyle böyle bir işe girişiyorlar ve gemiyi batıracak yani hep birlikte boğulmalarına sebep olacak bir işe girişirler Şeyh bunlara yukarıdakiler engel olmazsa hep beraber giderler. Engel olurlarsa hep beraber kurtulurlar. Numa bin Beşir radıyallahu bu hadisi zikretmeden önce Ey insanlar düşüklerinize engel olun der. Hadisi zikrettikten sonra tekrar tehlikeye düşmeden önce düşüklerinize engel olun derdi. Yani bu uyarı bu hadisi söylemeden önce ve söyledikten sonra tekrar ederdi. İbnül Mübarek'in zühdünde geçiyor bu ziyade de. Sadıkul mastup yani hem doğru sözlü hem doğrulanmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Numan radiyallahu an doğruyu söylemişlerdir. Nice samimi cahiller davet gemisinde bu balta sahibinin yolunu tutmaktadır. O balta hamlesi yapıyordu. Arkadaşımız ise dil hamlesi yapıyor. Şüphesiz bu da yıkar. Şüpheye sebep olur. Hız keser. Ayırır. isyan ettirir. Bütün bunlara güzel niyet ve kendini temize çekme iddiası da eşlik eder. Muhakkak ki bu, gemideki kanunun başkalarının da akibeti hakkında kanun olduğunu bilmemeye sebep olur. Hüküm, amelin gerçekleşmesinden sonra değil, o amele teşebbüs anında, hatta ona niyet edildiği anda verilmelidir. Denizde, hedefine doğru ilerlediği sürece gemiyi bozacak bir amelde bulunma hürriyeti yoktur. İfsat, bozgunculuk Güzel bir niyetle yapılmış olsa dahi aynıdır. Geminin alt kısmında bulunan grubun, yukarıda bulunanlara acıdıklarından yaptıkları işin durumunu görmez misiniz? Fitnelerin diğer bir özelliği, meydana geldiği andan itibaren hızla gelişme göstermesi, durumun kontrolden çıkması, hatta bu fitne ateşini yakanlar dahi onu söndürmeye çalışsa bunu yapamaz hale gelmeleridir. Yani bu fitne ateşini ilk yakanlar, durumu görseler, anlasalar da, dönmek isteseler, buna engel olmak isteseler artık bunu yapamazlar. Şam şeyhlerinden birisi şöyle demiştir, Kim işin başında kendiliğinden fitneye sebep olacak bir şeye fırsat verirse, sonra çok çalışsa da ondan kurtulamaz. İbn-i da şöyledir: Fitne meydana geldiğinde akıllılar düşük kimseleri uzaklaştırmaktan aciz kalırlar. Bu fitnelerin özelliğidir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Çıktığı zaman yalnız içinizden zulmedenlere isabet etmeyecek olan bir fitneden de sakının. Enfal suresi 25. ayet. Fitne meydana geldiği zaman Allah'ın korudukları dışında ona bulaşan kimse kurtulamaz. Fitnenin hakikatini görme ve sonuçlarını anlama yeteneği bakımında insanların mertebelerde farklıdır. Bu onların takva ve anlayışlarına göre değişir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fitneyi koyu karanlık geceye, yani ay veya hiçbir ışığın olmadığı bir karanlığa benzetmiştir. Bu karanlıkta ilerleyen, eğer adım attığı yeri görmesini sağlayan bir ışığı yoksa helakin eşiğindedir. Fitnelerde sahiplerinin yolunu açan ilim nuru da böyledir. Huzeyfe radıyallahu şöyle demiştir, ''Dinini bildiğin sürece fitne sana zarar vermez.'' Fitne ancak sana hak ile batılın birbirine benzer görünmesidir. Yani hak ile batılı ayırt edemez hale. Yani batıl bile böyle çok cazip bir şekilde hak suretinde görünüyor. İşte kişiyi helak eden şey budur. Allah Azze ve Celle Aziz kitabında buna nur adını vermiş ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar size Rabbinizden bir bürhan yani açık ve kesin bir delil gelmiş ve apaçık bir nur indirmişizdir. Nisa suresi 174. ayet. Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Tegabül Suresi 8. Ayet Ona iman edenler, onu yücelterek himaye edenler, ona yardım edenler ve onun vasıtasıyla indirilen nura tabi olanlar var ya, işte kurtuluşa erenler bunlardır. Ara Suresi 157. Ayet Yine Allah Azze ve Celle buna Basiretler adını vermiştir. Basair adını vermiştir. Enam 104. ayetinde şöyle buyrulur: Size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Her kim bunlarla haklı görürse kendi lehine, kim de kör olur, görmezse kendi aleyhinedir. Yoksa ben sizin bekçiniz değilim. Casiye 20. ayet. Bu Kur'an insanlara kurtuluş yollarını gösteren basiretlerdir. İnancı sağlam olanlar için de bir rehber ve rahmettir. Abdurrahman bin Ebza radıyallahu anh'tan sayh olarak şöyle dedir rivayet edilmiştir. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'a insanların Osman radıyallahu anh, hakkında düştükleri durumu söyledi ve ey Ebul Münzir çıkış yolu nedir dedim. O da şöyle dedi Allah'ın kitabıdır. Ondan sana açık gelenlerle amel et sana kapalı gelenleri alimine bırak. Bunu Bukhari Tarihul-Evsat kitabında rivayet etmiştir. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 7. ayetinde eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun buyuruyor. Nisa 83. ayetinde onlara güven yahut korku verici bir haber geldiği zaman onu hemen yaymışlardır. Halbuki o haberi peygambere ve müminlerden olan emir sahiplerine götürselerdi onlardan kendi ihtisasları dahilinde hüküm çıkaranlar onu bilirler ve daha iyi değerlendirirlerdi. Allame Saadi, Rahimullah, bu ayet hakkında şöyle demiştir. Burada bir edep kuralına delil vardır. Bu da herhangi bir mesele meydana geldiği zaman bunun ehli olanlara bırakılması ve ehli olanların önüne geçilmemesi gerektiğidir. Doğruya en yakın olanı ve hatadan en uzak olanı budur. İlmin gitmesi fitnelere revaç gösterilmesine bağlıdır. Alimlerden ayrılmamak ümmet için sapıklığa karşı bir güvencedir. Alimler Nuh'un gemisidir. Bu gemiden geri kalan özellikle fitne zamanlarında boğulanlardan olur. İbn Mesut ve Ebu Musa radiyallahuma şöyle demişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kıyametten önce cahilliğin indirileceği ve ilmin kaldırılacağı günler vardır. O zaman da hereç çoğalır. Hereç öldürmektir. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Yine Bukhari'nin Enes radıyallandı'nın rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, ilmin azalması ve cahilliğin ortaya çıkması kıyamet alametlerindendir. İlmin azalmasının sebebi onun taşıyıcıları olan alimlerin ölümüdür. Nitekim Bukhari ve Müslümin sahihlerinde Abdullah bin Amr radıyallandı'ndan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor, ''Muhakkak ki Allah ilmi insanlardan çekip almak suretiyle kaldırmaz.'' Lakin ilmin kaldırılması alimlerin canlarının alınmasıyla olur. Öyle ki bir alim kalmaz da insanlar cahillere önder edinirler, onlara sorarlar ve onlar da ilimsiz olarak fetva verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını sattırırlar. i̇bn Abbas radyalanmadan gelen rivayette alim ölmeye devam eder, hakkın etkisi azalır. Ta ki cahiller çoğalır. Nitekim ilmin ehli olanlar gitmiştir. Bunun üzerine bilmeden amel ederler, haktan başkasına din ve doğru yoldan saparlar. Bunu İbn Abdilber Cami-i ilim İlim kitabında rivayet eder. Ziyad bin Libit radiyallahu gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledi ve şöyle buyurdu. Bu anlar ilmin gidiş anlarıdır. Dedim ki ey Allah'ın Resulü ilim nasıl gider? Biz Kur'an'ı okuyoruz, çocuklarımıza da okutuyoruz. Çocuklarımız da kıyamet gününe kadar çocuklarına okutmayacaklarını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anan seni düşürsün ey ziyad. Ben de seni Medine'nin fakihlerinden, anlayışlılarından zannederdim. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'i okudukları halde içindekilerle amel ediyorlar mı? Yani Tevrat ve İncil onların ellerinde. Bu hadisi İbn-i Mace, sahib-i rivayet etmiştir. İmam Ebu Bekir el-Acurri Rahimullah şöyle der. Allah size merhamet etsin. Karanlık bir gecede üzerinde pek çok belanın bulunduğu ve insanların oradan geçmek zorunda oldukları bir yolu düşünün. Yani zifiri bir karanlık ama insanlar mutlaka buradan geçmek zorunda. O yolda bir ışık bulunmazsa mutlaka şaşkın kalırlar. Lakin Allah selamet ve afiyetle geçmeleri için onlara o yolda aydınlatıcı kandiller tayin etmiştir. İnsan grupları geçmek zorunda oldukları bu yol üzerinde yürürlerken, birden kandillerin sönüverdiğini ve karanlıkta kaldıklarını bir düşünün. İşte alimlerin insanlar arasındaki durumu bu kandiller gibidir. İnsanların çoğu farzların nasıl yerine getirileceğini, haramlardan nasıl sakınılacağını ve Allah'a kulluk etmeyen bütün halkı arasında nasıl kulluk edileceğini ancak alimlerin varlığıyla bilirler. Alimler öldüğü zaman insanlar şaşkın kalırlar, ilim kaybolur ve cehalet ortaya çıkar. Basiret sahipleri için önemli olan, özellikle de fitne zamanlarında basiretli olmaktır. Zira yalnız anlayışlı alimler fitnelerin yöneldiği anlarda bunun sonuçlarını düşünürler. Bu yüzden Hasenel Basir Rahimullah şöyle demiştir. Fitneler gelirken onu her alim bilir. Dönüp giderken ise bütün cahiller bilir. Yani fitneler daha bir takım alametlerini ortaya koyduğu zaman ilim sahibi olan herkes bu fitneleri fark eder bilir cahiller anlamaz bunun fitne olduğunu bile anlamaz ama o fitne yapacağını yapıp dönüp giderken onu artık cahiller de bilir ama olan olmuştur artık fitneler bittiği zaman bunun davetçilerinin dağılmalarını ve iflas edişlerini görmesinde cahil için bir üstünlük söz konusu değildir zira o akıl ve basiretin idrakiyle değil sadece gözüyle görmüştür bu yüzden aklı olmayan kimselerin dahi bunu bilmesi mümkün hale gelmiştir Allah Teala şöyle buyurur Peki ki, işte bu benim yolumdur. Ben, bana tabi olanlarla birlikte basiretle Allah'a davet ediyorum. Yusuf Suresi 108. Ayet İlim ehli, Allah Azze ve Celle'nin kalplerine nur verdiği ve hak ile batılı ayıran basiret sahipleridir. Alimlere tutunmak ve onların yönlendirmelerine göre hareket etmek, fitnelerden, ayak kaymasından ve sapıklıklardan korunmanın en önemli yollarından biridir. Nitekim Allah, Rıttet günlerinde yani dinden dönme günlerinde dinini sıttığı Ekber, Ebükir radıyallahu an ile ve mihnet günlerinde Ahmet bin Hanbel el Rahimullah ile aziz kılmıştır. Batini İsmaili fırkalarından olan bir grup, Haşhaşilerin konumu burada örnek olarak zikretmek yerinde olur. Onlar Müslümanların bölgelerinde Batini İsmailiye fırkasına davetlerinin karşısında olan yöneticilere ve yardımcılarına suikast saldırıları yapan terör fırkasıydılar. Yine kendilerine direnen alimlere ve fakirlere karşı da suikastler yapıyorlardı. Hindistan'da mehdilik iddia eden El Cumburi'nin ilme ve alimlere karşı tutumu da buna bir örnektir. İlim talebinin zarar vereceği iddiasıyla kendisine tabi olanları ilim öğrenmekten sakındırmış, onları sadece mehdilik şeyhlerinin sohbetlerine katılmakla yükümlü tutmuş ve onların şu ayette kastedilen kimseler olduğunu iddia etmiştir. Ey iman denler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. TB 119. ayet. Yani sufilerde bunu kullanıyoruz zaten. Mehdi el-Cumburinin ölümünden sonra davetçileri ve takipçileri onun fırkasının esaslarını Hindistan'da yaydılar. Nitekim bu hareket Hindistan'ın birçok bölgelerinde ve Kucara taraflarında dinleyip meyleden kulaklar buldu. Halktan, cahillerden ve askerlerden birçok kimse, hatta alimlerden bazısı bile bu harekete yöneldi. Böylece büyük bir kuvvetleri oluştu. Bu iş, mehdilik davetini inkar edenleri tekfir etmelerine kadar vardı. İlim ve bilgi sahiplerinden veya şehirlerin ileri gelenlerinden karşı çıkan olursa onu öldürüyorlardı. Hicri 10. asrın büyük alimlerinden Ali Muttaki el-Hindi, bu meşhur Kenzul Umal kitabının yazarıdır, muaddistir. El Cumberi konusunda şaşkın kalmış ona etmiştir. Hatta Mehdilik fikrini kabul ettiği de söylenmiştir. Mekketül Mükerreme'ye gittiği zaman oranın alimleriyle Mehdi'nin çıkış konusunu görüştü ve hakkı anladı. Bunun üzerine kendisini bu fırkayı reddetmeye adadı. Allah ona rahmet etsin. El Burhan. ''Fî alamati mehdi-i zaman'' adlı kitabında şöyle demiştir. Bu Türkçe'de tercüme edilmiştir bu kitap. ''Bu tayfenin alimleri öldürmeleri, itikatlarının batıl olduğunu göstermeye yeterli bir delildir. Onların bunu gerçekleştirmiş olmaları, itikatlarının lehine delil bulunmadığını ve itikatlarını ispat etmekten aciz olduklarını gösterir. Bu bile tek başına bu iddiaların batıl olduğunu göstermeye yeterlidir.'' Mehdi el davetçisi Seyyid İsa, Hicri 1282 yılında Hindistan bölgelerinde Mehdi'lik akidesine destek olmak için 3 kitap dağıttı. Bir sene sonra Haydarabat Mahkemesi'ne dilekçe yazdı ve orada şöyle dedi. Bu kitaplar ülkenin alimlerine dağıtıldı. Tam bir sene bekledim, kimse bunlara reddiye vermedi. Şimdi de incelemeniz için huzurunuza çıkarıyorum. Mahkeme yarısı ediyor bunu. Şayet burada İslam akidesine aykırı bir şey varsa bundan tevbe eder ve hakka döneriz. Ama eğer doğruysa sizden bu meseleyi itiraf etmenizi ve tasdik edip yayılmasına, yayınlanmasına izin vermenizi rica ederim. Kadı bu kitapları Şeyh Muhammed Zamanhan eş Şancan Şancanburii'ye gönderdi. E bu onun din gayretine gelmesine sebep oldu ve bu kitaplara reddiye yazdı. Meşhur kitabı Hediye-tu Mehdeviyye'yi telif etti. Bu kitabın yayınlanmasından sonra Mehdilik davetçisi Seyyid İsa takipçilerine Şeyh Muhammed Zeman Han'ı öldürene cennette iki köşk ve dört hurma ağacı verileceğini ilan etti. Bu hareketin mensuplarından olan bir genç suikastı gerçekleştirmek için bu kışkırtmaya uyarak fırsat kollamaya başladı. Günlerden bir gün Şeyhi akşam ile arasında tek başına Kur'an okurken buldu. arkasından gelip e, kılıcını indirip kaçtı. O anda e, vefat ediyor tabii. Allah ona rahmet etsin ve e, onu seçkin şehitlerden kabul etsin. Yani bunlar kendilerine reddiye veren ilim ehline yani deliller ortaya çıkınca böyle bir e, tavrada girişiyorlar. Neden? Çünkü onların hareketleri hissiyat kaynaklı. E, ve düşünün buradaki iddiasında tam bir sene bekledim diyor ben bu şeylerde ilim ehlinden reddiye gelsin diye. demek ki o zaman ilim ehli pek kıymet vermemiş, reddiye de vermemişler buna durum ciddileşince bu alim buna reddiye veriyor ve e, öldürülüyor son asırlarda e, bu bazı kitapları Türkçe'ye tercüme edildi bu zatında hayatını İslam ve sünnetin savunulmasına vakit etmiş olan selefi alim ve mücahit ihsan ilahi zahir hain ve cahillerin eliyle suikast doğramıştır bu alim düşmanlarına karşı sağlam bir kılıçtı. Cihadın özellikle şialara, bu batını fırkalara karşı etkili reddiyeleri var. Cihadının, dilinin ve kaleminin bereketiyle sapık fırkaların birçoğu yenilgiye uğramış ve hızlarını kesmişti. Nitekim bidatları engelleme konusundaki hareketliliği sebebiyle defalarca hapse atılmıştı. 1407 Hicri yılının 23 Recep'inde, Pakistan'ın Lahor şehrindeki Ehlül Hadis Üniversitesi'nde binlerce şahsın huzurunda ders verdiği sırada dinden çıkmış bidatçilerin suikastine uğrayıncaya kadar İslam'ın savunmasını yapmaya ve sünneti desteklemeye devam etmiştir. Üzerinde ders verdiği kürsü civarına el bombası atılmış, orada bulunan onlarca alim de öldürülmüştür. Tedavi için riyada nakledilmiş fakat birkaç gün sonra El Munye'de vefat etmiştir. Cenaze namazını Abdülaziz bin Baz, Rahimullah kıldırmıştır ve peygamberlerden sonra Allah'ın en hayırlı dostlarının onlar adına savunma yapan ve şereflerini koruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin Allah hepsinden razı olsun kabirlerinin bulunduğu Baki mezarlığına defnedilmiştir. Bu işte güzel bir sondur bu zaten. Evet, Allah Azze ve Celle Bakara 153. ayetinde Ey iman edenler, sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Devamında sizi herhalde biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz da mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz, imtihan ederiz. Öyleyse buna sabredenleri müjdele. Nitekim bunlar... Kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve elbette O'na döneceğiz derler. Rablerinden gelen mağfiret ve rahmet işte onların üzerinedir. Hidayet ermiş olanlar da yine onlardır. Furkan 20. ayeti Biz sizin bazınızı bazınız için sınama vesilesi yapmışızdır. Hiç sabrediyor musunuz? Yani belaya sabretmez misiniz? Halbuki sabredenlerin kavuşacakları mükafatı öğrendiniz. Burada Allah Subhanahu ve teala... Sabrı fitneyle alakalı olarak zikreder. Şu ayette de böyledir. Nail 110. ayeti. Sonra Rabbin fitneye uğradıktan sonra yani zulme uğradıktan sonra hicret eden, sonra savaşa ve sabreden kimseler için evet Rabbin onların bu fiillerinden sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Useyd bin Hudeyr radiyallahu anh diyor ki, bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, falan kimseyi çalıştırdığın halde beni çalıştırmadın. Yani biri işte görevlendirdiğin halde beni görevlendirmedin. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak sizler benden sonra kayırmacılık göreceksiniz. Bir lafzında benden sonra kayırmacılıkla karşılaşacaksınız şeklindedir. Havuzda benimle karşılaşıncaya kadar sabrediniz. Bukhari rivayet etmiştir bundan. Müminlerin emiri Muaviye Radiyallahu anh şöyle der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dünyadan geriye ancak bela ve fitne kalmıştır buyurdu. Enes bin Malik Allah Resulü buyurdu ki aleyhissalatü vesam insanlar üzerine bir zaman gelir, o zaman da din üzerinde sabreden kor parçası tutar gibi olur. Et tayyibi şöyle şerh ediyor bunu, bunun anlamı şudur, kor tutmaya güç yetmediği veya elin yanmasına sabredilemediği gibi dindar kimse de o gün günahkarların ve günahların galebesi, fıskın ve iman zayıflığının yaygın olma sebebiyle dini üzerinde sabredemeyecektir. Alü'l-Kahri Raymullah da şöyle der. Hadisin zahirdeki anlamı şudur. Kor parçasını tutmak ancak kuvvetli bir sabırla ve güçlüklere katlanma yeteneğiyle mümkün olduğu gibi, o zamanda da büyük bir sabır göstermedikçe dinini ve iman nurunu korumak düşünülemeyecektir. Hilim ve rıfk yani başlık ve yumuşak davranış, Bunlar uyulmuş, acele etmek ve tutarsızlık da kınanmıştır. Bunlar tamamen birbirinden ayrı şeylerdir. Ayşe radıyallahu anh'a, Nebi aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rüya ediyor. Şüphesiz bir şeyde rıfk yani yumuşaklık bulunursa mutlaka onu süsler. Bir şeyden de çekilinip alınırsa mutlaka onu lekeler. Yine Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Yahudilerden bir grup Nebi aleyhisselatü vesselam'dan izin isterken, yani selam verirken, essâm aleyke, ölüm üzerine olsun.'' dediler. Bunun üzerine bilakis ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Ayşe, muhakkak ki Allah refiktir. Her işte rıfkı, yumuşak muameleyi sever. Dedim ki, onların ne dediklerini işitmedin mi? Şöyle buyurdu. Ben de ve aleyküm dedim. Yani sizin üzerinize olsun dedim. Yani bu yeterlidir. Bundan ileri gidip işte buna laneti veya daha başka şeyleri eklemek, işte bu rıfka aykırı demek ki buna işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i Abbas radiyalanma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşeç Kayse şöyle buyurdu. Muhakkak sende iki haslet vardır ki Allah onları sever. Hilim ve tahammül. Yani ağır başlılık ve katlanma, tahammül. Hilim aceleyi terk etmektir. Aceleci olmamaktır. Bu tutarsızlığın zıttı ve düşüklüğün karşılığıdır. Er Raqib el-İsfehani şöyledir: Hilim Nefsi ve tabiatı heyecan ve öfke anında zapt etmektir. Habbab bin Eret radıyallahu anh diyor ki Kabe'nin gölgesinde bir hırkasına yaslanmış halde bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumumuzu şikayet ettik ve şöyle dedik. Bizim için yardım isteyip dua etmeyecek misin? Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizden öncekilerden biri tutulur, yerde ona bir kuyu kazılır ve içine atılırdı. Sonra bir testere getirilerek başına konur, ikiye ayrılırdı. Demir taraklarla bedenleri taranır, etleri kemiklerinden sıyrılırdı. Buna rağmen bu durum onlar dinlerinden alıkoymazdı. Allah'a yemin ederim, Allah bu işi tamama erdirecektir. Öyle ki, binekli bir kimse Allah'tan başka kimseden ve koyuna saldıracak bir kurttan başka bir şeyden korkmaksızın San A'dan Hadramut'a yolculuk edecektir. Lakin sizler acele ediyorsunuz. Enes R.A. şöyle buyurdu. Ağırdan almak Allah'tan, acele ise şeytandandır. Allah'tan daha çok mazeret kabul eden kimse yoktur. Yine Allah'ın hilimden daha fazla sevdiği bir şeyde, bir huyda yoktur. Bunu Heysem'i Ebu Yala'ya nispet etmiş ve ravileri sayhin ricalidir demiş. E, Seyil bin Sa'd R.A. de şahidini Tirmiz'i rivayet etmiştir. Ata bin Ebi Rabah R.A. şöyle der. Bir şeyin bir şeye eklenmesini, hilmin ilme eklenmesi kadar süsleyen bir şey yoktur. Yani kişi ilim öğrenir de bunda da aceleci olmazsa, yani hilim sahibi olursa e, bundan güzel bir süsleme yoktur diyor Atab'in Ebir Müminlerin emiri Ali Radyalanta şöyle der. Hilim sahibi kimseye hilminden dolayı verilecek ilk karşılık bütün insanların cahiliğe karşı ona yardım etmeleridir. Yani hilim sahibi olursa eğer ilim sahibi olan kişi... Buna cahiller cahillik ettiğinde o hilmini koruyarak sınırı aşmaz ve bu sebeple cahile karşı insanlar onu destekler. Yani bu hilmle davranmayı beceren kimseyi destekler. Müminlerin emiri Muaviye bin Ebi Süfyan Radyalan şöyle demiştir. Kişi hilmini cahilliğine ve sabrını şehvetine galip kılmadığı sürece görüş sahibi olamaz. Kişi Hilmini yani ağır başlılığını, ağırdan almasını cahilliğine galip kılmadıkça, sabrını da şehvetine galip kılmadıkça, yani istekli arzularına galip kılmadıkça, bunlara sabretmedikçe görüş sahibi olamaz. Buna da ancak ilmin kuvvetiyle ulaşabilir. Yine Muaviye radıyallahu yanında bir adam için şahitlik eden birisine yalan söyledin demişti. Bedevi muhakkak ki yalancı olan senin elbiselerinin içindekidir dedi. Bu yüzünden Muaviye radıyallah işte bu acele edenin cezasıdır dedi. Yani Muaviye radıyallah yanında birisi şaytıgediyor. "Bu da sen yalancısın." diyor. Bedevide daha güzel bir edebiyatla süsleyerek onu yalan çıkarıyor. İşte diyor ben diyor acele ederek yalancısın dedim. Karşılığını böyle gördüm diyor. Yani Muaviye radıyallah Hilmi ile ön plana çıkmış bir sahibi. Hilmi Muaviye diye İbnü'l-Beytü'nün bir risalesini de tercüme ettiler hatta Ocak ayından. Yani bu buna benzer ağırdan almasıyla bilinen birisi. Ahlakı güzel birisi yani. Evzahir Aymullah şöyle dedi. Ömer bin Abdülaziz bir kimseyi cezalandırmak istediği zaman onu üç gün hapseder sonra cezalandırırdı. İlk öfkelendiği anda onu cezalandırarak acele etmeyi istemiyordu. Hafs bin Kıyas'tan Süfyanes Sevriye ey Ebu Abdullah, şüphesiz insanlar Mehdi'den çokça bahsediyorlar. Sen bu konuda ne dersin dedim. Dedi ki insanlar onun etrafında birleşip toplanmadıkça Kapına gelse dahi sana bir şey gerekmez. Yani insanlar bırak onun etrafında toplansın. Yani Allah'ın o kevni takdiri yerini bulsun. Senin kapına dayansınlar. Ondan sonra sana bu vacip olur diyor. Abdullah dedi ki, Şüphesiz kötülükler ve şüpheli işler meydana gelecektir. Yavaş olmanı tavsiye ederim. İyilik konusunda tabi olmak, kötülük konusunda önder olmandan hayırlıdır. Huzeyfe Radyalent'ten, Fitnelerden uzak durun ve kimse kendisini fitneye bulaştırmaz. Zira fitne yoluna çıkanları selin çer çöpü götürmesi gibi önüne katıp sürükler. Geldiği zaman da kendini net olarak göstermez. Öyle ki cahil bir kimse bu fitne değil, şüpheli bir durum diyebilir. Giderken ortaya çıkar. Öylesi bir fitneyi gördüğünüz zaman... Evlerinize kapanın, kılıçlarınızı kırın Yaylarınızın kirişlerini koparın Yani silahla yani herhangi bir Müslümanın kanına bulaşacak işlerden Uzak olun Yine Huzeyfe radıyallahu anh Fitneden bahsederken şöyle dedi Gelirken kapalıdır Giderken ortaya çıkar Şimr dedi ki Bunun anlamı şudur Yani hadisin rabisi Fitneler gelirken insanlara kapalı gelir İnsanlar içine girinceye kadar Onu hak zannederler Böylece helal olmayan işlere girişirler. Fitne gittiğinde ve tamamen bittiğinde ise durum ortaya çıkar. O fitneye giren kimse o zaman hata yaptığını anlar. Ebu Hatim Muhammed bin Hibban el-Busti, meşhur sahib İbn Hibban sahibi İbn İbn'in sahibi Raymond'la şöyle dedi. Acele eden neredeyse yetişemez. Acele eden neredeyse yetişemez. Ağırdan alanda neredeyse geçilmez. Acele eden neredeyse yetişemez aceleciliğinden dolayı. Ağırdan alan ise temkinli hareketinden dolayı dolayı neredeyse geçilmez. Yani o hedefine varır. Susan neredeyse pişman olmaz. Konuşan da neredeyse kurtulamaz. Şüphesiz acelede bilmeden konuşur ve anlamadan cevap verir. Denemeden önce, imtihan olunmadan önce över. Övdükten sonra da kötüler. Düşünmeden önce azmeder ve azmetmeden önce ileri atılır. Acelede pişmanlık vardır ve selametten uzaklaştırır. Araplar acele hakkında umun nedamat yani pişmanlıkların anası künyesini kullanırlardı. Ravzatul Ukala adlı kitabında zikrediyor bunu İbni İbdan. Amr bin El As radiyallahu an oğlu Abdullah radiyallahu şöyle dedi. İdarecine düşmanlık etmen ve sana zarar verecek kimseyle çekişmen ahmaklıktır. Çünkü idareciyle düşmanlık etmen, onunla karşı karşıya gelmen yetkiler onun elindedir. Silahlar, ne bileyim cezalandırmalar, sultan onun elindedir. Ee, ve sana zarar verecek kimseyle de tartışman, çekişmen, bu ahmaklıktır diyor. Hasan el Basri i şöyle der. Kendisiyle konuşulacak kimse ancak düzelmesi umulan bir mümin yahut da kendisine bir şey öğretilecek bir cahil olabilir. Kılıcını yahut kamçısını eline alıp da benden kork, benden kork diyene gelince, böylesiyle senin bir ilgin yoktur. Yani o fitnenin atına binmiş zaten. Evet, fitnelerin genel özellikleriyle ilgili bugün aktaracaklarımız bu kadar. Ee, bunu, Allah'u alem, dört parça mı yapmıştım? İlk parçasını bugün sunduk. Allah'a izni verirse, devamını sonraki derslerde aktarmaya çalışacağız. Bunlar önemli konular. Ee, yani öyle ya da böyle bir şekilde biz fitnelere muhatabız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi dünyadan geriye bela ve fitneler kaldı. Ee, biz bunlara mutlaka muhatabız. Yani Allah'ın kevni bir takdiridir bu. Bu sebeple e, bu konulara dikkat edilmesi lazım. Yani bizim şimdiye kadar işlediğimiz derslerde dikkat ederseniz menheci konulara ağırlık veriyoruz. Bu konuları defaatle üstüne basa basa anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar önemsenmediği için sadece bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkar şekilde dinlendiğinde buna benzer yani bu işittiğimiz hadislerin, selefin menhecinin e, delilleriyle ilgili şeyleri, işittiğimiz şeylerin Yüz yüze karşı karşıya bizim önümüze gelmesi halinde ne yapacağımızı bilmez hale geliyoruz. Halbuki bunlar hep işlenen, anlatılan şeyler. İç ayet, derste bunlar dikkatli dinlenmezse defalarca işlenmiş konular tekrar tekrar nüksediyor. Ve insan ancak bunları bu defa yüz yüze karşı karşıya kaldığında idrak ediyor. E yani bunlar zamanda dinlenseydi bu fitneler belki meydana gelmeyecekti. Bu sıkıntılar karşımıza çıkmayacaktı. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedene ilahillen tevete keleşir ve estağfuruke ve